Beraberiz, güzel bir yerde toplandık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki iki Müslüman bir araya gelirse mutlaka Allah birinden ötekisini, öteksinden birikisini mutlaka faydalandır. İki Müslüman karşılaşırsa, iki el gibidir, birbirlerini yıkar, temizler, fak eyler. Nasıl tek elin yıkama işinde yarım kalırsa, dışı yıkanmıyor ama iki el olunca birbirlerini yıkıyor, temizliyor. Onun gibi iki el gibi birbirini temizler. El-Cemaatü Rahmetün Müslümanların bir araya gelmesi rahmettir ve furkatü adab, ayrılık gayrılık da azaptır. Bizim dinimiz cemaat dinidir ama sorumluluk herkesin üzerindedir. Herkes Allah'a karşı kulluk görevleriyle yükümlüdür, sorumludur. Vazifeleri vardır, vazifelerini yapması lazımdır. Peygamber Salallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz ve ondan önce Allahü Teala Hazretlerinin gönderdiği bütün embiya ve mürselin, Sırratullahü Vesselam'u Aleyhim Ejma'in insanlara ilahi hakikatleri anlatmak için vazifeler var gelmişlerdir. İnsanlara bazı hakikatlerin anlatılması lazım. Ve immin ümmetin illâ halâ fiha nezir. Hiçbir ümmet topluluk grup yoktur ki Allah oraya bir haberci, bir ihtarcı, bir ihbarcı, bir ikazcı göndermemiş olsun. Mutlaka göndermiştir. Çünkü insan oğullarının ikaza ihtiyacı vardır. Uyarıya ihtiyacı vardır. Allahu Teala Hazretleri de lütfuyla, keremiyle bu uyarma işini gönderdiği vazifeli kimselerle yapmıştır. Cihan tarihi boyunca her topluluğa bir nezir göndererek bu vazifeyi yapmıştır. Şimdi bu vazife Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem, Efendimiz Hazretlerinden sonra Peygamber Efendimiz Hatemin Nebiyindir. Peygamberlerin Hatemidir. Ondan sonra menla nebiye Pağahu kendisinden baş sonra başka peygamber gelmesi bahis konusu değildir. Ahir zaman peygamberidir. Hükmü ahir zamana kadar devresi ahir zamana kadar devam edecektir. Peygamber Efendimizin peygamber olduğu zamandan kıyametin kopacağı zamana kadar artık devir Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin devridir. <gülüyor> Ama Peygamber Efendimizin ikaz ve irşad çalışmaları Evliyaullah tarafından, mürşid kâmiller tarafından ilmiyle amil olan Ülema-i ve Meşayih-i Kiram tarafından yapıla gelmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de El-ülema'u ve ressetü'l-enbiya İnnel-ülema'e ve resetül enbiya buyurmuştur. Alimler Peygamberlerin varisleridir, görevini <gülüyor> devam ettiren Peygamber Efendimizden aldığı vazifeyi yaparak insanları ikaz ve irşad etmek suretiyle çalışan kimselerdir. Bu vazife en önemli vazifedir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki: "Wemen ahsenu kavlen min mendaa ilallah." Allah'ın yoluna çağıran bir insandan daha güzel sözlüğü, daha güzel işli kim vardır? Kim daha güzel bir iş yapmış sayılabilir? En yüksek hizmet, insanların hak yola girmesidir. Bir insanın, öteki bir insanın doğru yola gelmesine vesile olması, onun cehenneme düşmesinden döndürüp, cehennem yolundan döndürüp cennet yoluna girmesini sağlaması, cennetlik olmasına vesile olması, Dünyada ve dünyanın içindeki her şeye sahip olmaktan daha hayırlıdır. En önemli görev budur. Bütün insanların içinde bu görev geçerlidir. Yani İslami olmayan bir toplulukta da geçerlidir. Orada İslam'ı anlatmak lazım. İslami bir devletin içinde de bu geçerlidir. İslam'ın devlet başkanlarına da, hükümet mensuplarına da, halkına da yine aynı görevin yönetilmesi onların İkaz edilmesi doğru yalan çekilmesi lazımdır. Onun için Allah neraziyetleri ulama'ya görev vermiştir. Onlar kimseden korkmazlar, kimseden çekilmezler. Hak olan sözü her yerde söylerler. Onun için hadis şerifte geçiyor ki: "Eftalül cihat kelime to hakkın inde sultanın cair. En üstün cihat, en faziletli cihat." Zalim bir hükümdarın karşısında hak sözü söyleyebilmek onu ikaz etmektir diye kuruluyor. Öyle anlaşılıyor ki zalim de olsa efendim çekinmeyecek Müslümanlar hakkı her yerde söyleyecek. Yani hayatı pahasına da olsa, hapse girmek pahasına da olsa Hakkı söyleyecek. Bu en önemli vazifedir. Hakkın söylenmediği yerde, ilmin hakim olmadığı yerde zulüm hakim olur, haksızlık hakim olur. İnsanlar istismar olunur, din ihmal olunur, dindarlık efendim geri planda kalır, sonunda cemiyetler mahvolur. Allah'ın istemediği durumlar, sevmediği durumlar, razı olmadığı durumlar ortaya çıkar. Onun için en mühim vazife, bu, ikaz ve irşad vazifesidir. Dün, bu vakitlerdeki konuşmamda, İslam dininin ne kadar büyük bir nimet olduğunu, ne kadar efendim önemli olduğunu, bizim için ne kadar kıymetli olduğunu delilleriyle anlattım. Elhamdülillah ala nimetil İslam, elhamdülillah ala tevfikül iman, Elhamdülillah ara hidayetir rahman çok büyük nimettir İslam nimeti ve bu İslamın gerçekten insanların içine yerleşmesi için toplumlara yerleşmesi için ve insanların sonunda cennete gitmesi için Allah'ın rızasını kazanıp da cehenneme gidebilmesi için cehenneme düşmemesi için cehennemden kurtulması için cennete ulaşması için yapılması gereken çalışmaları kısa maddeler halinde zamanın yettiğince açık bir şekilde anlattım. Ve bunların hepsinin tasavvuf olduğunu gösterdim. Çünkü nefsin terbiyesi lazım. Nefis terbiye olmazsa insan felah bulamıyor tasavvufta. Takva lazım. Takva olmazsa ameller kabul olmuyor. Takva tasavvufta. İhlas lazım, ihlas olmazsa ibadetler, efendim hacı ömerse hacı zekatı kabul olmuyor tasavvufta. Eğer insanın cahil olmaması, Allah'ı bilen, marifetullahı kazanmış, arif olmuş bir kimse olması lazım. İrfan ve marifetullah tasavvufta. Binanede tasavvuf çok önemli bir efendim e, yoldur. İslamın içindeki öz gerçek İslam yoludur. Resulullah'ın yoludur. Sahabe-i kiram'ın yoludur. Takva yoludur. Cennet yoludur. İhsan yoludur efendim. İhlas yoludur. Güzel ahlak yoludur. Binane tasavvuf hepimiz için havadan, sudan, gıdadan, hayattan önce lazımdır. Bir insan ölebilir. Bir insan havasız susuz kalabilir, zengin olabilir, fakir olabilir ama Allah'ın sevdiği bir kul olarak ölürse imanla göçer, cennete gider. Bütün dert Allah'ın sevmediği bir kimse olmak ve sonunda cehenneme girecek bir yaşamla yaşayıp cehenneme gitmektir. En büyük felaket odur. Ölümden kaçmak mümkün değil. Zaten herkes ölecek ama mümin olarak ölelim. Nerede öleceğimizi bilmiyoruz. Böyle sakin bir yerde dururken de tepemize efendim bir uçak düşebilir, efendim bir zelzele olabilir, bina yıkılabilir, gene ölebilir insan. Yani ölümden kaçmak, vadesi geldiği zaman kurtulmak mümkün değildir. Mesela ölürken iyi bir şekilde ölmek, öldükten sonra da cennete gitmektir, cehenneme düşmemektir. Bu çalışma bizim en önem verdiğimiz çalışmadır. Yani bu çalışma dediğimizden kastımız nedir? İslam'ı öğreneceğiz ve öğreteceğiz. Çünkü İslam, iki cihan saadetinin yoludur. İslam'ı tam öğrenmek ve yaşamak için de tasavvufu, efendim, tasavvuf yolunu tutacağız. Çünkü tasavvuf yolu takva yoludur, ihlas yoludur, nefsi terbiye yoludur, marifetullah yoludur, güzel ahlak yoludur. Bunların hepsi de dinimizin özü ve esası ve temelidir. Onun için... Bu çalışmaları yapmak lazım. Bu çalışmalar yapılmadan yapılan öteki çalışmalar eksiktir, yanlıştır, kusurludur, istikametini şaşırır, insanları yanlış noktaya götürür. Biliyorsunuz gazetelerde okudunuz, insanlara yol göstereceğim diye ortaya çıkan veya insanlar bize yol göstersin diye bağlandıkları bir takım kimseler insanları doğru yola götüremiyorlar. İsviçre'de biliyorsunuz bir takım villalarda yangınlar çıktı, birçok kimseler öldü, bozuk bir şey olduğu anlaşıldı. Geçtiğimiz senelerde Amerika'da bir ormanda 400-500 kişi kendisini öldürdü, yanlış bir yol olduğu anlaşıldı. Hindistan'ın gurularına efendim Kirishna dinine vesairesine heves edip giren insanlar oldu, efendim sonuç yok. Efendim e, Hintlilerin peşinden gidemeyiz sapık inançları. Japonların peşinden gidemeyiz. Batıl inançları. Avrupalıların dini maalesef teknolojik gelişmeler gibi değil, sakat ve batıl. Amerikalıların dini sakat ve batıl. Binaenle çok önemli bir görev yüklenmiş bulunuyoruz. Bu görev Müslüman olmamızla bizim üzerimize gelmiş bulunuyor. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Kütünüm hayra ümmetin öhruce dinnas." Siz en hayırlı ümmetsiniz. Bütün insanlık için, bütün insanlar için ortaya konulmuş bir ümmetsiniz. Yani göreviniz var, denmiş oluyor. İşte biz bu görevi yüklenmiş bir grubuz. Ve bu görevi en güzel tarzda yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de bu görevi yapmak için, tabii ilk adımda insanın insana gerçekleri karşısına oturtup anlatması gelir. Otur kardeşim, şu meseleleri konuşalım, anlaşalım derler. Tamam, anlaşılır. O dinler, bu söyler, sonunda bir mutabakat meydana gelebilir. Bu vaazla olur. Camiye insanları toplarsınız, vaaz ve irşad edersiniz. İnsanlar da çok güzel konuştu, haklı hoca efendi der, dinlerler. Fakat işin zor tarafı şudur, İnsanların hepsi camiye gelmiyor. Gelemiyor. Yekün olarak, yüzde olarak hesaplayacak olursak belki yüzde biri nüfusun, belki yüzde biri bile gelmiyor camiye. Almanya'daki bütün Müslüman kuruluşların, üyelerinin hepsini toplarsanız yüzde onu geçmiyor. Yani yüzde doksanı Hiçbir bağlantısı olmayan, kendi başına efendim kaybolmuş, dağılmış, gitmiş insanlar demek oluyor. İşte bu şartlar altında ne yapmak gerekiyor? Yayın yapmak gerekiyor, dergiler çıkartmak gerekiyor, gazete çıkartmak gerekiyor. Daha başka, daha geniş bir çalışma olarak radyo çalışması yapmaya başladık biz. Daha köklü bir çalışma olarak yani devamlı bir çalışma olarak kolejler açtık. ilk orta lise, anaokulu, efendim muhtelif illerde ve ilçelerde kız ve erkek kolejlerimiz var. Yani insanı eğitmek ve yetiştirmek en büyük amaç olduğundan ve bu eğitimin tasavvufu bir eğitim olması en önemli olduğundan tasavvufa maneviyat eğitimine, ahlak eğitimine önem veren bir eğitim sistemini benimseyerek nesilleri Müslüman mütedeyyin, ahlaklı, bilgili, görgülü, ileri, yüksek yetiştirmek gerektiğinden okullar açtık. Vakit bulursak, fırsat bulursak üniversite açacağız. Efendim, üniversite açmak için elimizde imkanlar var. İnsanlar tarım toplumundan sanayi toplumuna iktisatçıların anlattıklarına göre Geçmişlerdir bazı ülkelerde. Bu sanayi toplumunu geçmiştir. Sanayi sonrası, sanayi ötesi toplumu veya bilgi toplumu denilen seviyeye yükselmiştir. Çünkü bilgiler çoğalmıştır. Bilgilerin depolanması, tasnifi ve gerektiği zaman kullanılması mühim bir, önem, önemli bir iş olmuştur. Bunlar için de aletler gelişmiştir. Bilgisayarlar yapılmıştır. Bir çok insanlar bunlardan faydalanarak çok hızlı işlemler yapıyorlar ve çok ileri çalışmalar yapıyorlar. Bunları ele alıp İslam'a böyle hizmet etmesi lazım. Şimdiki 20. yüzyıldaki kardeşlerimizin İslam'a hizmet ederken çevresindeki bütün imkan ve şartları, vasıtaları, araçları kullanması gerekir. Biz burada şu gerçeği görüyoruz. Yani Türkiye'de bizim kardeşlerimiz gazetelerin yazdığı, herkesin beğendiği bir mümtaz, yüksek topluluktur. Umumiyetle profesörler vardır, mühendisler vardır, doktorlar vardır, yetişmiş insanlar vardır. Efendim, gerçekten kaliteli bir büyük grup oluşturuyoruz Türkiye'de. Fakat ben şunu görüyorum ki bizim Avrupa'yla, Amerika'yla Orada bulunan kardeşlerimizle bütünleşmemiz ve işbirliği yapmamız lazım. Çünkü buranın ilmini Türkiye'den takip etmek başka, buradan takip etmek başka. Burada eğitim görmüş insanların Avrupa'yı görmesi, tanıması başka. Türkiye'den bir insanın arada sırada gelip veya Türkiye'den gözlüğünü, dürbününü takıp bakarak bir şeyler anlamaya çalışması başkadır. Her şey yerinde efendim zamanında yapılmalıdır. Onun için biz Türkiye Türkiye'den dışa açılmayı uygun görüyoruz. Çalışmalarımızın Allah'ın dinine hizmetin, İslam'a hizmetin, irşat hizmetinin, tebliğ hizmetinin başarılı olması için Avrupa'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya, Kanada'ya, efendim, e, Malezya'ya Japonya'ya yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yayılmayı Akra radyomuzla e, yavaşça başlatmış olduk. Almanya'dan, Japonya'dan, Amerika'dan kardeşlerimiz yorumlar yaparak e, dinleyicileri bilgilendirmeye çalışıyorlar. Fakat biz daha esaslı ve köklü müesseseler kurmanın gerektiğini biliyoruz. Biliyoruz ki İsveç'te çok kaliteli kardeşlerimiz var. Danimarka'da çok kaliteli kardeşlerimiz var. Almanya'da tahsil görmüş, burada doğmuş, yetişmiş, büyümüş, artık Avrupa'yı içinden tanıyan kardeşlerimiz var. İngiltere'de aynı şekilde kardeşlerimiz var. Amerika'da doktora yapan, efendim üniversite hocası olan kardeşlerimiz var. Çok kaliteli kardeşlerimiz var. Bunları organize ederek İslam'ın, gelişmesi, savunulması, Müslümanların haklarının korunması ve Müslümanların yükseltilmesi için çalışmalar yapmak gerektiğini efendim e, düşünüyoruz. Türkiye'deki çalışmaların dışarıya taşması ve dünyaya genişlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla radyomuzu da Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar yayın yapabilecek uyduya çıkarttık. Şimdi işte burada demin dinlediğiniz radyo, bizim radyomuz, radyomuzdu. Akşam haberleri dinledik. Başka radyolardan farklı olarak da efendim son derece kaliteli yayın yapıyor. Hatta bir politika bir parti başkanı demiş ki bizim Akra için görüntüsüz televizyon. Yani o kadar kıymetli ki televizyon gibi tesirli fakat henüz ekranı yok. Henüz ekrandan görüntü yayınlayamıyoruz ama... İlgiler son derece kıymetli. <gülüyor> Şimdi ben Allah rızası için şunu ortaya koymak istiyorum. Bu sözlerimin özeti şudur. Hepimizin, hepimizin asıl görevi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Şüphe var mı? Tereddüt var mı? Yok. Hepimiz Allah'ın sevdiği kulu olmak istiyoruz, Allah'ın rızası kazanmak istiyoruz. Sonuç olarak da cennetlik olmak istiyoruz, cehennemlik olmak istemiyoruz, sorumlu olmak istemiyoruz. Efendim Ahirette suçlu durumda olmak istemiyoruz, dünyadaki vazifelerimizi yapmamış olma durumunda olmak istemiyoruz. Cennetlik olmak için, Allah'ın sevdiği kul olmak için her türlü fedakarlığı ve çalışmayı yapmaya canı gönülden razıyız. Öyle kardeşlerimiz var ki, biz kendimizi ortaya koyup da övünme gibi söz söylemeyelim. Şehit olmaya can atıyor ve hatta kimisi de Bosna'ya gitti, Çeçenistan'a gitti, o telif yerlerde savaştı, seve seve gitti ve şehit oldu. Allah şefaatlerine erdirsin. Yani canımızı vermekten de kaçınmayız. Şimdi muhterem kardeşlerim, İslam'a hizmetin yeri buralar. Burada sizin kolaylıkla yaptığınız bir şeyi Suudi Arabistan'da yapamazsınız, Türkiye'de yapamazsınız, Mısır'da hiç yapamazsınız, Cezayir'de felaket efendim, Mısır'da felaket, Suudi Arabistan'da felaket, Türkiye'de sıkıntı. Bakın Türkiye'de ne diyorlar? Yani hiç utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan söyleyebiliyorlar bunu. Evet Müslümanlar iktidara gelirse biz Müslümanlara iktidarı bırakmayız. En niye bırakmasın? Seçimi niye yapıyorsun o zaman? Yani oyuncak mı bu? Eyle, yani halk seçmiş işte, niye razı olmuyorsun? Olmayız. Kimsin sen? Olmayacak adedinle, cirminle, vücudunla ateş olsan cirmin kadar yer yaparsın. Nesin sen? Amerika'nın uzantısı mısın? Avrupa'nın ajanı mısın? Nesin sen? Kim? Yani böyle tehdit savunuyorsun Türk milletine? Anlaşılır bir şey değil. Yani seçimse biz razı olduk ya, 4 yıldır, 5 yıldır, 20 yıldır, 50 yıldır seçilenlerin bizi yönetmesine, sen niye razı olmuyorsun biz seçilirsek? Değil mi? Yani Türkiye'de de problemler var, onu söylemek istiyorum. Belki burada da problem vardır. Başka Avrupa'da, Amerika'da da problem vardır. O Mesela Amerika'ya gittik, Amerika'da hapishanede imanlık yapan bir zenci geldi bana. Biz dedi, Türkiye'den yardım bekliyoruz dedi, şaşırdım ben. Hoppala, bir içinde Amerika'ya yardım etmek çıktı. <gülüyor> Başımıza, karşımıza diye düşündüm. Resmen bizden yardım istiyor. Bizi, bizi siz destekleyebilirsiniz, siz yardımcı olabilirsiniz diyor. Yani Amerika'nın içinde Müslümanlar rahat değil yönetim demek ki onlara da bizim bilmediğimiz tarzda tazlikte bulunuyor ki o da yardıma muhtaç hissediyor kendisini. Yapsa yapsa yardımı Türkler yapar diyor. Buyurun alın size bir yardım sahası da Çeşenistan, Bosna efendim Keşmir, efendim Cezayir bilmem ne derken Amerika bile bizden yardım istiyor. O halde çok çalışmalıyız. O halde teknik çalışmalıyız. Biliyorsunuz teknik çalışan, kaliteli çalışan bir insan binlerce insandan daha faydalı işler yapar. Teknik çalışmayan bir insan, mevzii, bölgesel, yöresel, cüz'i, küçük, az bir çalışma üretebilir, fayda üretebilir. Bir iş yerinde şu sözü okumuştum, çok hoşuma gitmişti. Yalnız pazusuyla çalışan kimse ye işçi derler, pazusuyla çalışıyor. Elinde çekiç var, tan, tan tan tan tan tan, pazusuyla çalışıyor, bedeninin gücüyle çalışıyor. Bir insan yalnız bedeniyle, pazosuyla çalışıyorsa, işçidir. Hem bedeni, pazusu, hem aklıyla çalışıyorsa, aklı da varsa nedir? Ustadır. Usta akıllı adam. Yol gösterir, öyle yapma. Kırarsın, şu kadar bastırma, o kadar sıkma. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap, mengeneyi biraz gevşet şuradan tuttur, ee'yi böyle tut bilmem ne filan, usta kafası var, onu oradan kesme, şuradan kes, sonra törpüleceğiz, şöyle olacak, yapıştırmadan evvel şöyle yap filan, bunları böyle öğretiyor, neden? Yani kaba kuvvet değil, pazusu da var kafasını da katıyor işin içine usta, hem bedeni hem kafasıyla çalışan ustadır üçüncü bir kademe hem bedeni hem kafası hem kalbiyle çalışan sanatkardır. Yani bir de işine kalbini işin içine gönlünü, kalbini sokuyorsa, estetiği sokuyorsa işin içine o zaman sanatçıdır. Sadece usta değil. Bakarsın bir iş yapar, aferin ya, ne güzel yapmış ya, şiir gibi yapmış dersin. Şimdi biz de, yani kaba kuvvet değiliz biz. Düz işçi değiliz, amele değiliz biz. Neyiz? Kaliteli insanlarız. Yani usta gibiyiz. Ama ustadan da öteyiz. Bir de bizim gönül yapımız var. Tasavvuf erbabıyız. Biz Yunus Emre gibiyiz. Mevlana gibiyiz. Bizim bir de efendim gönül tarafı var. Bizim bir boyutumuz. Amerika'da bile yok. Amerika'da yok. Avrupa'da da yok. Dünyanın başka yerinde yok. Bizde iman ve tasavvuf boyutu bizi ötekilerden üstün kılıyor. Merhametli, iyiliksever, menfaatçi olmayan, herkesin iyiliğini düşünen, düşünen, efendim güzelliğin peşinde olan, güzel cihazların peşinde olan insan. İşte biz o bakımdan bunları düşünerek Avrupa'da bir yapılanma çalışmasına girdik muhterem kardeşlerim. Avrupa'da, İngiltere'de ve Amerika'da bir yapılanma, organize olma, teşkilatlanma faaliyet içine girdik. Bu faaliyetimiz birkaç senedir devam ediyor. E, zaman zaman toplandık, kararlar aldık. Hatta buradaki toplantı da önceden planlanmış toplantılardan birisidir. Daha önceden, muhtelif yerlerde bu toplantıları yapmıştık. Bizim bu organizasyonlardan toplantılardan maksadımız çok kesinlikle söylüyorum, para pul toplamak değildir. İşçinin Efendim, emek ve sermayesini sömürmek değildir. Bizim başkalarına önemli farkımız budur. Biz size salma, şu kadar vereceksiniz, bu kadar şey yapacaksınız, ödeyeceksiniz, bilmenden para pul demiyoruz. Bizim paraya ihtiyacımız yok. Bizim bugün bir holdingimiz var, 20 küsür cemiyetimiz var, iki holding daha kapıda. Allah bize Kimseye muhtaç olmama lütfunu ihsan eyledi. Çünkü para istemenin haysiyet kırıcı olduğunu gördük. Para istemekle bir sonuca varmayacağını gördük. Kolumuzu sıvadık. Efendim işe giriştik. Bugün milyarlarla rakamları milyarlar olan şirketlerimiz var. Çalışıyoruz. Efendim, anımızın teriyle kazanıyoruz. Kazandığımızı hizmete sunuyoruz. Uzaydan Radyo yayını kolay mı sanıyorsunuz? Bunun bedelinin ne kadar olduğunu sordunuz mu, düşündünüz mü? Yani uzaydan, ayda ne kadar masraf gittiğini biliyor musunuz? Siz bu radyoyu buradan dinlerken, Türk, güzel Türkçe'yi dinlerken, dini bahisleri dinlerken bunun faturasının ne kadar olduğunu düşünüyor musunuz? Biz sizde bunların faturasını istiyor muyuz? İstemiyoruz. Dergilerimiz karlı mı çıkıyor? <gülüyor> Abone olun diye yazmış kardeşlerimiz hani koridorların kapılarına biz abone olmanızı okumanız için istiyoruz o dergilerimiz kâr mı ediyor? Hayır bizim zarar eden tek müessesemiz dergilerimizin çıktığı müessesedir çünkü dergi kâr getiren müessese değildir derginin karı sevabıdır gösterdiği istikamettir dergiyi okuyan bir kız diyor ki hocam ben sizin derginizi okudum inandım, beğendim Başımı örttüm, namaza başladı. İşte bizim kararımız budur. Bu kız namaza başladı. Onun için dergiyi kapatmıyoruz biz. Bir çocuk aynı şeyi söylüyor. Efendim, Doğu Anadolu'nun bir kasabasından bir kız mektup yazıyor. Diyor ki, dergi alma param yok ama sizin derginizi çok seviyorum. Ay başını iple çekiyorum. Tamam, dergi gönderiyoruz. Neden? Sevabını umuyoruz birisi bizim dergimizle doğru yola girmişse bunu kâr sayıyoruz. Biz sizden İslam'a hizmet etmenizi istiyoruz muhtemelen kardeşlerim. Allah istiyor. Biz de insanları İslam'a hizmette organize etmenin sevaplı olduğunu bildiğimiz için organizatörlük yapıyoruz. Yani işi organize etmeye, işin önüne düşüp de işi oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için ilk şart burada bir merkez kurmaktır. Peygamber efendimiz de Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman ilk ne yaptı? Mescidi yaptı. Yani merkez kurdu. İlk yaptığı şey o, Ebu Eyyübe Ensari Hazretlerinin evinde bir miktar misafir kaldı, o arada mescit yapıldı, oraya geçti. Yer lazım. Mekan lazım, adres lazım, muhatap lazım ve faaliyetler oradan sonra yürüyecek. Ticaret yapacağız. Siz de belki ortak olacaksınız ama biz bağış istemiyoruz. Ortak olacaksınız, ileride hani olursa, siz de kâr edeceksiniz. Bizim müesseselerimiz kâr ediyor, biz bir müessese kârlı olmadığı zaman açmıyoruz zaten. Ne diye yükü omuzumda taşıyayım? Ancak sevabı varsa taşıyoruz. Sevabı olan nedir? Dergidir. Tamam, dergiyi taşırız, sineye çekeriz zararını. E, onu nereden karşılıyoruz? Sal market demişiz efendim tüfek satmışız oradan sağlıyoruz telefon satmışız normal fiyatlarla başkalarının sattığı gibi oradan sağlıyoruz mavi boru yapmışız onu satmışız oradan sağlıyoruz ne yapalım yani yeter ki hizmet yürüsün diye tabii efendim organize büyük şirketler müesseseler kurmak tasarrufları birleştirmek Türkiye'de yaygınlaşmış bir şey değil. Umumiyetle bu gibi teşebbüsler yapılmış ve batmıştır. Ben de bunların çoğunu biliyorum. Ankara'dan bundan 25 yıldan, 30 yıl önceden beri biliyorum, duyuyorum. Efendim, çeşitli grupların, siyasi grupların, dini grupların çeşitli atılımlar yapıp da battığını biliyorum. İsim verebilirim, isim isim verebilirim şu battı, bu battı, şu battı, bu battı diye söyleyebilirim. Biz bu müesseseler neden batıyor diye bunun incelemesini yapıyoruz. Batmaması için çare artıyoruz. Bakın Türkiye'de yüzlerce dini dergi çıkmıştır. Şu yıla gelinceye kadar hepsi batmıştır. Yaşayamamıştır. Ortalama ömrü dini dergilerin iki yıldır. İki yıl sonra batar. Sebebi nedir? Bir dergi çıkartalım diye ideal bir Efendim, duygu ortaya çıkar, bazı idealistler bir sermaye koyar, bazı idealist yazarlar, yazılar, yazarlar, dergi çıkmaya başlar, dağıtılır, parası gelmez. İkinci sayısı çıkar, dağıtılır, parası gelmez. Üçüncü, dördüncü, iki sene tahammül ederler kavga gürültü giderler alacaklarına, ya ver Allah'ın uzası için dergileri sattın işte parasını ver derler, bilmem ne filan. Olur, olmaz derken iki sene sonra pilleri biter, sermayeleri sıfıra gelir, kapatırlar. Necip Fazıl da böyle. Sebil e, Kadir Musuroğlu'nun öyle, falancı öyle, filancı öyle, efendim, İslam'ın nuru öyle, efendim, şu öyle, bu öyle. Yani bunları da bildiğiniz misaller diye söylüyorum kötülemiyorum da hizmet görmüştür ama devam ettirememişlerdir. Bakın bizim dergilerimiz 16 senedir çıkıyor. Biz devamlılığın önemli olduğunu biliyoruz. Efendim e, ve e, kusur nedir? Neden dergiler batıyor? Hizmetli için duruyor diye onun tedbirini arıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Şimdi burada bizim bir merkez kurmamız mecburiyeti vardır. Biz bu merkezi kuracağız. Yani, ister siz yardım edin, ister yardım etmeyin. Size bağlı değil. Bu de, bu merkez kurulacak, Efendim, biz burada e, İslami hizmetleri geliştireceğiz. Efendim, bu kadar İslam'a hizmet eden şirket var, dernek var, bir de siz mi? Evet, bir de biz. Çünkü bizim üslubumuz başka. Çünkü bizim meseleyi tutuş tarzımız, anlatış tarzımızın emsali yok. Biz bunu efendim e, en güzel tarza yapmak istediğimiz için bu çalışmayı yapacağız. Tabii kardeşlerimiz birbirlerinin kardeşidir, tarikat kardeşidir, ihvanıdır birbirlerinin. Biz e, onlar arasındaki bu kardeşliğin de canlı olmasını temenni ediyoruz bulundukları yerlerde eğer başka yerlere giderlerse başka camilere giderlerse Diyanet Camisinin bir havası vardır, Falanca Camininin bir havası vardır, Filanca Camininin bir havası vardır. Kimi yerde zikir yapamaz, kimi yerde şu olmaz, kimi yerde bu olmaz. Kimseyi kötülemiyoruz, kötülemek istemiyoruz. Derdimizi yani olan şeyleri söylüyoruz. Onun için elbette. Hakkımızdır. Beş tane Müslüman bir arada bulunuyorsa, onların yani bizim kardeşlerimizden beş aile bir yerde bulunuyorsa bir namaz kılacak yer sağlamaları lazımdır. Hadis-i şerifte böyle geçiyor. Binaeneli kardeşlerimizin grup halinde oldukları yerlerde de camilerini kurmaları lazımdır. Ben onun için yarı şaka yarı ciddi kardeşlerime söylüyorum. Hadi bakalım diyorum bu bölgede sen bir kontku camisi kuracaksın sen bir Kodku camisi kuracaksın, sen bir Kodku camisi senin şehrinde kuracaksın diye söylüyoruz. Bu tabi ibadetlerin Allah'ın rızasına uygun yapılması için şarttır. Mevcut camilerin bir kısmı bizim kardeşlerimizdir, dostlarımızdır, sevdiğimiz insanlardır. Onlarla uyuşma mümkün olabiliyor. Bazısıyla efendim, uyuşma mümkün olmuyor. Çünkü bizim faaliyetlerimize, zikirimize vesairemize Katılmıyorlar, uygun görmüyorlar veya bizim günah saydığımız, haram saydığımız bazı şeyleri efendim yapabilen bir grup oluyor. Biz de onları o halini e, hazmedemiyoruz, uygun görmüyoruz falan. Onun için kısaca söylememiz gerekirse kardeşlerimizin ihvanımızın organize olmasını istiyoruz burada. Efendim dağınık olmamasını istiyoruz. Kuzucuklar darmadan dağılmışlar olmaz. Kuzuların bir yere toplanmasını istiyoruz, muhafazasını istiyoruz, kurtlar yemesin diye. Kurtlar parçalamasın diye derlenmesini, toparlanmasını istiyoruz. Her şeyden önce Müslümanız ve takva yolundanız zikir erbabıyız, tasavvuf erbabıyız. Bunun efendim, ön planda olmasını düşünüyoruz. Çalışmalarımız, irşadımız bu yöndedir. Çünkü takva yolu olmazsa cennet kolay bulunmayacağını dün anlattım. Ondan dolayı bu yolu tutmuş bulunuyoruz. Ee, onun için ben kotku Camisi diyorum. Yani hocamız rahmetullahi zamanın kutbu olduğundan, yaşadığı zamanın kutbu olduğundan ve hilafet-i ülya makamına ermiş olduğundan Allah-u Aleyh. Onun için Kodku Camii Cami diyoruz. Onun hatıralarını Efendim, ön plana çıkararak söylüyoruz. Burada ikinci bir maksadımız da hocamızdan dersli insanlar çok. Efendim Avrupa'da. Benden de yıllar önceden beri yani 15-20 yıldan beri buraya gelip gittikçe ders almış yüz binlerce ihvanımız var. Tabii Kotku Camisi dersek onlar da anlayacaklar. Yani bizim merkezlerimizin olduğunu. O merkezlere devam edecekler. Ve oralarda buluşacağız diye düşünüyoruz. Onun için özellikle İskender Paşa dergahına bağlı olduğumuzu söyleyin. İskender Paşa dergahına bağlı olan kardeşler kimler çevrenizde araştırın. Onlarla irtibat kurma, onlarla muhabbet etmeye gayret edin. Yoğunluk kafi miktarda ise bulunduğunuz yerde bir yer kiralayın, bir mescit yapın. Namazı kendiniz kıldırın, Paranız olursa imam tutun efendim ama şeyimiz olsun. Efendim böyle bir e, namaz kılacağımız, zikremizi yapacağımız, hat mehacerenimizi yapacağımız, toplantılarımızı yapacağımız, hanımlarımızın toplanacağı, efendim çocuklarımızın birbirleriyle tanışacağı, efendim eğlenmeyi, öğrenmeyi beraber yapacağı kültür merkezlerimiz Olsun. Bunları sağlamaya çalışın. Almanya'da bir büyük merkez çalışmamız vardır. Hollanda'daki kardeşlerimiz bana bir dosya verdiler. Efendim, bir harita verdiler. Şartları, şeyleri dosyamda. Efendim, İbrahim Balçok kardeşimiz bu fuar şehri Düsseldorf gibi o civarda bir merkez teklif ediyordu. Öyle bir şeyimiz olursa hem fuarlara gelen kardeşlerimizi efendim, orada barındırma imkanımız olur. Hem de yoğunluk var. Ee, Müslüman kardeşlerin yoğunluğu var. ihtiyaç var. Orada öyle bir şey yapalım diye söylüyordu. Efendim, e, tabii bir büyük merkez olduktan gayri çeşit çeşit şeylerde olması lazım. Efendim, e, bölgelerde merkezlerimizin olması lazım. Şimdiye kadarki toplantılarımızda Danimarka, İsveç, Hollanda, Belçika, Almanya'dan yoğun olarak katılım oldu. Henüz İsviçre'den, Fransa'dan, Avusturya'dan yoğun katılım temin edemedik. Orada da kardeşlerimiz var. Henüz onlarla bağlantıyı sağlayabilmiş değiliz. Tabi oralara da Merkezlerimizin gitmesi, yayılması gerekiyor. Bu çalışmalarımızın kaliteli olması bakımından. Bizim bir özelliğimizi daha söyleyeyim. Biz bütün Müslümanları kardeş görerek hepsini kucaklayıcı bir çalışma yapıyoruz. Akra'da bunu göreceksiniz, Efendim, konuşmacılardan anlayacaksınız, meselelere bakış tarzından göreceksiniz. Bu da toplayıcı bir çalışmadır. Zaten bizim hocamız Cennet Mekanı'nın kardeşlerimizi, Efendim faaliyetlere, siyasi faaliyetlere de atarken ana e, talimatı tasavvufla gitmekti. Tasavvufla gittiği zaman, güzel ahlakla gittiği zaman birleştirici olur, kucaklaştırıcı olur ve efendim insanları birbirleriyle barıştırıcı ve dost edici olur. Ama e, başka maksatlarla yapıldığı zaman o zaman olmaz. Mesela e, şu müspet muhafazakar efendim zihniyetteki parti şu müspet muhafazakar müspet en yakın öteki partiyle birleşmesi lazım. Ama birleşme olmuyor. Birleşmenin sağlanması lazım. işte politik sahasında çalışıyorsunuz. Birleşin beraberce şey yapın. Birisi olmayacak tekliflerde bulunuyor. Ötekisini dışlıyor. Tek başımıza şey yapacağız diyor filan. E Tabii o zaman güç azalıyor. Efendim, Müslümanlar parçalanmış, başka partilere bölük bölük dağılmış oluyor. Bu elaniyet yoludur. Nefsaniyet yoludur. Yani bencillik, ben tek başıma olacağım, efendim ben üstünüm, bana tabi olsun gibi yoldur. Ama şey, e, tasavvufta böyle değildir. Tasavvufta kardeşlik vardır. Kar karşısındakine daha çok öncelik var, vermek vardır, iltifat vardır, feragat vardır, fedakarlık vardır, ikram vardır, güleç yüz vardır. Tasavvuf yoluyla olursa işler yürür, kilitli kapılar açılır. Düşünün Yunus Emre'nin bugün bir parti başkanı olduğunu, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin bir parti başkanı olduğunu, Ali'm Allah gayrimüslimleri bile toplar etrafında, yani Mevlana Hazretleri öyle yapmış. Karşıdan papazın birisi geliyormuş, birkaç kişiyle beraber Mevlana Hazretleri de buradan geliyor, papaz bakmış ki karşısında nurani, mübarek bir zat var, secdeye kapanmış. Ya yere secdeye kapanmış, yani Mevlana Hazretleri'nin heybetinden, görünümünden secdeye kapanmış. Görünüme bir kere öyle olur, bir. Mevlana Hazretleri de papaza secdeye kapanmış. İzah edeceğim sonra, merak ediyorsun tabii, niye... Adam kalkmış, secdeden başına bir miktar sonra kaldırmış, papaz bakmış ki Aa, bu sefer hürmet ettiği şahsı o ona secde ediyor. Yalnız o devirde şunu söyleyeyim, o devirde Hristiyanlar efendim ikinci sınıf, Müslümanlar birinci sınıf durumda. Yani zengin olan, yönetimde olan, itibarlı olan Müslümanlar ötekilerde azınlık. İkinci sınıf, aşağı tabaka. Fakirlik bakımından da öyle yani, ummiyetle fakir. Yani, o işte hürmet etti, secde etti, halbuki üstün olan da ona secde ediyor. Adam, tekrar şaşırmış, tekrar secde etmiş. Mevlana Hazretleri de tekrar secde etmiş. O kalkmış, tekrar secde etmiş, Mevlana Hazretleri de tekrar secde etmiş. Alan bitmiş, bayılmış bu hürmete, bu sevgiye, bu alakaya, bayılmış. Evet hep kelime işaret getirmiş müslüman olmuş. Papaz müslüman olmuş. Yani Mevlana'nın tevazuundan dolayı müslüman olmuş. Bu bir anlatılan olay Mevlana ile ilgili. Gelelim Mevlana niçin secde etti meselesine. Mevlana Hazretleri olayı öbür tarafta anlatırken diyor ki Papazın birisi Allah'ın sevdiği tevazu huyunda bizimle yarışa kalktı. Allah'ın sevdiği o güzel huyu bırakır mıyız? diyor. Anlıyor musun şeyi? Mantığa bak. Ya Allah tevazuyu sevmiyor mu? Seviyor. Kibri? Sevmiyor. Allah'ın sevdiği bir huyu tevazu gösteriyor, secde ediyor. E ben ondan aşağı kalır mıyım Allah'ın sevdiği Ben de secdelerimiyorum. Bu tasavvuftur işte. Anadolu böyle fethi oldu, Balkanlar böyle fethi oldu. İnsanların gönüllere, İslam'a böyle ısındırıldı. Bizim yolumuz bu, o taraf kardeşlerim. Bizim kavgamız, kavgaysa eğer, mücadelemiz, anlatmak istediğimiz bu, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Böyle olursa İslam açılır. Bakın bir akşam şeyi dinledik, Prof. Ömer Nilçel'i yorumunu dinledik. Kısaca diyor ki İslam'ı sevgi efendim, ve kardeşlik şeyi olarak takdim etmeliyiz, öyle çalışmalıyız. Böyle radikal İslam, kavgacı İslam, pandemici İslam filan gibi göstermek e, sabotaj oluyor. Avrupalılar kaç böyle göstermeye çalışıyorlar. Biz öyle yapmamalıyız diyor. İşte bizim dediğimiz bu. Yani şey olması lazım. Çiçekle, rüketle, tebessümle, kardeşlikle, ikramla, güzellikle, hemen estetikle gideceğiz. Onun için bizim yolumuz önemli. Biz bunların, yani yolların hepsini tanıyan, bilen insanlar olarak şey yapıyoruz. Hepimizi göreve, hizmete, kardeşliğe, yardımlaşmaya davet ediyoruz bu toplantıların amacı Tabii bu toplantıları yapıyoruz bu toplantılarımız devam edecektir Efendim bu toplantıların amacı Birlik ve beraberlik içinde Allah'ın sevdiği çalışmaları yapıp Allah'ın rızasına nail olmaktır Allah hepimizin Allah'ın sevdiği kulluk görevlerini en iyi düşünüp bulan en iyi uygulayan Allah'ın sevdiği şekilde yaşayan Allah'ın sevdiği güzel faaliyetlerde bulunan ve sonuç olarak faaliyetleri İslam için ve Müslümanlar için faydalı olan, ses getirici olan, sonuç verici olan, faydalı olan çalışmalar yapmaya muvaffak eylesin. Hepimizi has Müslüman eylesin, gönül gözü açık, efendim, sevgili kullarından eylesin, ee, ömrümüzü rızasına uygun geçirmeyi nasip eylesin. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Benim e, anlatmak istediğim, vurgulamak istediğim konu bu. Şimdi e, bu toplantıya katılmış kardeşlerimizin tabii fikirleri de önemli. Söyleyecekleri sözler ve izlenimleri önemli. Efendim, bu toplantıdan çıkarttıkları dersler, kıssalar, hisseler önemli. Bu topluluğa söylemek istedikleri, isteyecekleri sözler vardır. Bunlar önemli. Onun için kardeşlerimiz bugün burada yapılan bu toplantıya istişare toplantısı adı vermişler. Önce sohbet demişler, sonra üstünü çizmişler. İstişare toplantısı adını vermişler. İstişare kısmını, toplantının açıyorum. Buyurun, söz isteyenlere söz vermek üzere, söz sizin. merkez konusunda fikrimi söylemek istiyorum. Ee, bu Esin ve Düsseldorf çevresi aslında güzel ve olumlu bir yer. Ama fiyat bakımından bir hayli bizi zorlar diye düşünüyorum. Bunun için bir birhassa ee, Batı Almanya bölgesinin avantajlı bir şekilde araştırma yapıp da ...daha güzel yerler bulacağımızı tahmin ediyorum. Tabii ki ulaşım içinde mümkün olan yerler tespiti olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu meseleyi yani Essen çevresi fuar yeridir diye düşündük. Bunu kardeşlerimiz fuara gelen kardeşlerimiz Türkiye'de de bana söylemişlerdi. Efendim, fuarlar burada peşfece devam ediyor. Ve oralardaki otellerde kalacak yer dahi bulunmuyor. Bu fuarların takibi de önemli demişlerdi. Burada da İbrahim kardeşimizle konuştuğumuz zaman aynı noktalar üzerinde durulmuştu. Evet, yer pahalıdır ama sağlanacak fayda da çok olabilir. Onun için ihmal edilmemesi lazım. Tabii benim elime verilen Dosya var burada Hollanda'daki kardeşlerimiz bir çalışma yapmışlar bir yerin e, şeyi var onlar da e, yeri tarif etsinler Aliruzah e, Efendi tarif etsin ben şimdi buradan okuyup anlayamam e, Aliruzah Bey ta, tarif etsin bakalım onun hakkında ne dersiniz onu da anlayalım. Ben de, ben, ben, ben, ben, ben. Gel. Evet, evet, şey, Esselamun Aleyküm <gülüyor> ve Rahmetullahi ve barakatuh. Kardeşlerim Hollanda ve Almanya'nın birleştiği noktada 6 bin metre karelik İçerisinde bir bina, fevkalede evleri, efendim salonları tam tekmil bir bina olarak böyle bir yer bulduk. Bu yerin ortalama fiyatı 6000 bin metreyi binalarıyla evleriyle birlikte o küllüyü almak için 1 milyon liranın üzerinde duruyorlar. Şimdi bura alınacak diye başka bir teşkilatların frenleme yapmasını ben şahsen hiç uygun görmüyorum. Şimdi biz burayı alırsak, Avrupa çapında ne kadar vakıfla ilgili kardeşlerimiz varsa herkes orada kamp yapmasını öneriyorum. oraya nasip olursa, diyelim ki 15 tane vakfımız var. 15 tane vakıf senede birer tane böyle bir aile kampı düzenlese oranın gelirleri borcumuzu ödemek için bize çok isabetli bir yön verir. Ben nasip olursa Mehmet eee Gencer abi'ye faket çektim. Akif kardeşimize Ahmet'le falan işçileri yaptık. Hocama da takdim ettim. Uygun bulunursa e, bura bizim Avrupa çapındaki hatta İngiltere efendim İsveç eee taraftaki kardeşlerimiz de e, burayı şey olarak kullanabilir, kamp olarak. En yakın Alman şehri neresi oraya? En yakın hocam işte Neymeyhen. E, artık o, bu tarafı Mobit o burası girdiğim yakın yani 25 100 125 km arasında. Hollanda'dan 125 km, buradan 125 km. Evet, Duisburg mıntıkası olabilir. Essen'e de yakın de yakın. Ben Almanya tarafını fazla bilmiyorum da. Bu Arnhain, bu R namba biliyorsun 175 km falan. Bizim Amsterdam'dan da orası 125 km, o ortalama bu Almanya'yla bizim gelişimizin bir orta yeri sayılır, isabetli bir yer. Çok binaları var, çok, yani 1-10 tane binası var, birkaç parçaları var, hepsi böyle. Şey. Orada 650-750 şer metrekarede yeni bina yapılması için fukuneler alınmış Novkare'de. <gülüyor> böyle bir zeminimiz var yani. İcabederse el birlik karar verirseniz, verilirse en kısa zamanda orayı bağlayacağız yani bizim üzerimizde onlar da duruyor alınma yani bizim Anlaşma yani şartlarını şartları hocam ben şimdi arkadaşlar oradaki yani makılarıyla görüştüm. Diyelim ki 1 milyon lira alırsak 500 bin'i bizden almak istiyorlar. Üzerine kredi yapmak istiyorlar ve bunu da zaman zaman bölümlere ayırarak ödenmesi talep ediliyor. Beşin yarısını istiyor. Evet, beşin yarısını istiyorlar. Fakat bunu indirme çaremiz de kalabilir yani. Peki bu parayı bulmak için çalışma? Hocam, hocam şimdi Amsterdam'da bizim başka teşkilatlardan bazı tabii hisseler almamız şöyle oluyor şimdi. Parası olan kardeşlerimiz mümkün mertebe hiba usulunda bir miktar verdikten sonra ödüç veriyor. Sonra gelirlerinden teşkilatlarımızdan para toplayarak bu borç aldığımız paraları girişim gerek giriş kendilerine takdim etme imkanları var. Cemaatle, evet. cemaatle, cemaatle, cemaatle. Teşekkür ederim. Buyurun. İsmim Cemalettin Demiroğlu. Bizim Hoca Efendimizin hanıfer Sazgıter tarafına geliş gidişinden sonra, gelip gitmesinden sonra Orada bir çalışmamız olmuştu. Bir kardeşimizle, Muzaffer kardeşimizle beraber Hocamız tanıyorlar. Bir yeri almak konusunda bazı güzel imkanlar ele geçirdik. O da şöyle. Lebensferziherung denilen yaşam sigortasıyla. Bilmiyorum hocam da burada bir sormuş olayım bu olur mu olmaz mı? Yaşam sigortası yapılıyor efendim. Mesela miktarını siz tayin ediyorsunuz. 1 milyon mark'lık yaşam sigortası yaptırıyorsunuz. Ve o yeri e, bankadan kredi alarak, kredi vasıtasıyla hiç para ödemeden, önden hiç para yatırmadan o, o parayı e, yaşam sigortası karşılığında banka şey, mal sahibine ödüyor. Ve siz de ona gerek gerek e, binanın, arsanın, yerin gelirleriyle ya da sizin kendi öz imkanlarınızla peyderpey ödüyorsunuz borcunu. Mesela bizim borçlarda 1 milyon marka bir yer alma çalışmamız oldu. Sonradan yeri iptal ettiler ve yeri de mahkeme kararıyla satışa sunmuşlar. Versteigerung dönüyor bu açık artırma vasıtasıyla, mahkemeye düşmüş yer. Ve alınmaya kadar iki kişi alacaktı o zaman, 500 bin, 500'ün bölüşüldü. Hı. Ve ikisi Levens yaşam sigortası yaptırdılar, yaptıracaklardı. Bu vazgeçilince kaldı ve sonuçta e, yerin parayı, yaşam sigortası, herhangi birisi ölürse, mesela 25 yıllık Versteigerung yapılıyor, sözleşme yapılıyor, 25 yıl içerisinde Hı -hı. 25 yıl dolmadan ölürse birisi sigorta paranın tamamını ödüyor. Hiçbir sorun çıkmıyor ve hani hiç de cebimizden para çıkmaksız çıkmadan bu iş halletmiş oluyoruz. Tamam. Başkanlık heyetine de yaklaştı. Şurası, vasetin bahsettikleri giriş ve çıkış. Bir hiç kurban veterayinde içinde 670 metrekare <gülüyor> Kullanım sahası olan, yani daire olarak oturmaya müsait kullanım sahası olan bina var, 5 katlı, 4 katlı yaklaşık. Yani yerin şu anki e, normal fiyatı 1.400.000 civarında, fakat e, açık aklıma 700.000'den .000 başlayacak bu zaman. Eğer hiç kimse mahkemeye gelmezse, ikinci mahkemede şeyi sefer daha aşağıdan bakabilir, kim daha az para verirse binayı o alır. Mesela 500 lira alma imkan oluyor ama birinci maklumeye kimsenin yazmaması gerekiyor. Gelirse çıkartma şartları anladım. Şimdi e, burada kardeşimiz şey yapmıştı soru sormuştu. Alman bankalarına para biriktirmek için vadeli hesap açtırdık, Bu vadeli hesaba faiz karşılıyor diyor. E, bu faizleri Müslüman'ın Alman'dan alması caizdir alırlar. Efendim Alman devleti bütün işçilerine bir hak tanımış. İşçi bankada bir hesap açtırırsa işveren ayda 54 Deutsche Mark. E, işçi de 26 Deutsche Mark veriyor. Yarısı kadar yani. Efendim. E, bu 6 sene devam ediyor. Bir yıl daha bekleyip 7 yıl sonra faiziyle birlikte hepsini geri alıyor. E, 52 Deutsche Mark işverenin cebinde bırakmamak için parayı alabilir misiniz? Ala, alabilirsiniz. Yani bu, bu çeşit işlemleri yani ne çeşit işlemler Alman hükümeti ile siz anlaşmalısınız. Müslümansınız. Aslında Türksünüz. Anlaşmalısınız. Bir Müslüman, bir gayrimüslim ülkede anlaşmalı durumdaysa o ülkenin kendi mevzuatına göre olan işlerden kendi menfaatine olanları alabilir. Kredi alabilir, işini yapabilir, götürebilir. Bu bir şeydir. Yani bu ülkenin anlaşmalı olduğunuz için bu ülkenin mevzuatından istifade hakkınız oluyor sizin. iseniz hem bu soruları, cevapları müsbettir alabilirsiniz, yapabilirsiniz, hem sizin o e, hayat sigortası yoluyla borçlanarak, sigortadan para alarak öbür tarafı halletme işiniz avantajlıysa bunu da yapabilirsiniz. Çünkü, çok avantajlı. Hı hı. Tamam. O zaman bunları yapabilirsiniz. Böylece durduğunuz yerde mülk sahibi olmuş olacaksınız. Yani gayrimüslim bir ülkede Müslümanın mali durumu kuvvetlenmiş olacaktır. Efendim buna fukhen müsaade ediliyor. Onu yapabilirsiniz. Evet. Başka söz isteyenler? Verelim. Birisi bir Adım Celal Köse. Hocam e, Almanya'da örneğin yiyecek maddelerinde domuz yağı bulunuyor. Belki lesitin ve emulgatör denilen maddeler var. Yediğimiz maddelerin belki yüzde ellisinde bu madde bulunuyor. Elimizde de imkan olmadığı için örneğin çocuklara şips alıyoruz ve otta tere, margarin yağlarında. Çoğu şeylerde yani bu e, maddenin Uzun vadeli kalması için bulunan bir madde diyorlar buna, domuz yağı. Lecithin veya emugator. Şimdi çoğu bilmeyerek yiyor. E, elimizde imkan olmayarak, e, çocuklar şips istiyor misal, onlarda da bulunuyor bu. E, ne yapmamızı öneriyorsunuz? Çoğu maddelerde bu bulunuyor yani, Yedi, yediğimiz maddelerde hepimizin geride olacak. Evet, gayrimüslim ülkede yaşayınca tabi e, alınan gıdaların içinde böyle şeyler olabilmesi mümkün. E, Müslümanın içinde haram malzeme bulunan gıdaları titizlikle ayıklamaya çalışması ve onlardan yememeye, almama gayret etmesi boynunun borcudur. Haram malzemedir. Haram gıdadır. Haram gıdayı yememeye özen göstermesi lazım. Çünkü helali de vardır. Yani e, helalleriyle iktifa edip, helallerini arayıp haramlarından kaçınması lazımdır. Fakat e, öteki türlü şeyde iki husus var. Efendim, bir bir maddenin asli yapısı değiştiği zaman haram madde helalleşir. Mesela şarapın içine tuz katılırsa şarap sirkeye dönüşüyormuş. Kimyacılar böyle söylüyorlar. Efendim, tuz katılıp da sirke olduğu zaman hali değişti. Yani istihale deniliyor buna. Bir başka madde haline geldi. O zaman efendim helal hale gelir. Yani bu haram denilen malzemelerde bu meselenin düşünülmesi lazım. Acaba e, gerçekten haram mı? Bu madde hakkında böyle Müslüman mütedeyyin kimyagerler ne diyor diye düşünmesi. Efendim bir de biliyorsunuz bu domuz etinin haramlığı ile ilgili ayeti kelime de hıztırar hali illa matturertüm aleyhi diye bir istisna e, zikrediliyor. Yani insan mesela çölde kalmış, uçak düşmüş. Efendim yiyecek başka şey kalmamış, içecek başka şey kalmamış. Sırf onu yerse ancak yaşayabilecek. O zaman yiyebiliyor. Efendim diye şey yapılıyor. Efendim e, böyle bir ıztırar hali, mustar kalma durumu olursa belki oradan bu mustar hali, mustar kalma hali gerçekten mustarlıksa, o zaman mazuret olabilir orada. Bir de o işin o tarafı var. Bir de bilinmeden, helal sanıyorsunuz, içinde işte 52 numaralı madde var, 97 numaralı madde var diyorlarmış bunlar. Söylemiyorlarmış ne olduğunu. Efendim, bilinmeden oluyor. Bilinmeden olunca da maddenin aslı bisküvit, maddenin aslı cips, maddenin aslı tereyağı, maddenin aslı margarin, maddenin aslı ekmek ama arasına 52 numaralı maddeyi, 97 numaralı maddeyi koydu diyor, siz onu bilmiyorsunuz, bilmeden yediniz. Bilmeden olursa mazeret olur. Fakat çaba göstereceksiniz yani mümkün olduğu kadar helal lokmayı arama ve haram lokma yememeye zihninizde özen göstereceksiniz, gayret edeceksiniz. Başka bir soru geldi, kredi çekmek bankadan almak haram mıdır? Hayır, kredi sistemi bunların şeyi olduğundan, bunu sorduk, Türkiye'deki müftülere sorduk. Ee, şey, e, mesela şöyle, adama devlet ev sahibi olsun diye işçiye kredi veriyormuş. Ve bunu da uzun yıllara yayarak düşük faizle alıyormuş. Fransa'da böyle olduğunu söylediler. Belki Almanya'da da böyledir. Danimarka'da, İsveç'te de böyledir. Bilmiyorum. Şimdi e, bu bir kolaylık. Ve bunun taksitleri kirada kira kadar oluyormuş veya kiradan bile az oluyormuş bu e, borcun. Şimdi böyle bir evi alıp da taksitlerini ödemeye geçince yıllar çabucak veriyor. Buraya iki yılına gelen bile efendim kaldı. Burada doğan çocuklar var. Burada büyüyen çocuklar var. Yılmaydı, asuz yıldır burada kalanlar var. Efendim binaneler e, zaman geçi veriyor. Bu çalışmaların sonunda Müslümanlar bir ev sahibi olacak. Öteki türlü olsa ev sahibi olamayacak. Kiraya havaya gitmiş olacak parası. Havaya gitmiyor tabii neticede kira da bir istifadedir ama e, burada hem kira kadar para veriyor hem de sonunda ev kendisine kalıyor. Orada kiraya veriyor ev gene başkasının. Binaenaleyh Müslümanın lehine olduğundan burada ev sahibi olmak, ev sahibi olma tarafına e, yöneleceksiniz, evi alacaksınız. Burada kuvvetleneceksiniz. Çünkü kuvvetli Müslüman, Müslümandan daha hayırlıdır. Burada kuvvetli olmak lazım. Gayrimüslimlerin Müslümlerin kestiği et yenilebilir mi diye bir soru. Şimdi gayrimüslimler Müslümler yani gayri Müslüm ne demek Müslüman olmayan Müslümanın gayri demek. Gayrimüslimler Müslümler ikiye ayrılır. Bir ehli kitap diye kendilerine daha önce peygamber gönderilmiş kitap indirilmiş kavimler. Yahudiler ve Hristiyanlar. Bunlar ehli kitaptır 2 putperest totemist, Töküze tapan, güneşe tapan, Japon gibi, Hint gibi, Afrika'nın bilmem yerlisi, Kuzey Amerika'nın bilmem Eskimosu, Güney Amerika'nın Aztekleri, İnkaları gibi, hangisi varsa, Amazon'lardaki vahşi kabileler gibi. Tamam. Gayrimüslimlerin müşrik kısmı, yani ehli kitap olmayan öteki kısım, kısmın kestiği haramdır, yenmez. Ehli kitap olanların ki, yani Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya bağlanmış İsevi ve Musevilerin ki, yenilebilir kestiği takdirde. Fakat biliyorsunuz bir de etlerin efendim kesiş tarzı önemlidir, Yani hayvanın öldürülme tarzı önemlidir. İslam'da kesilmesi, kanının akıtılması gerekiyor, boğulursa murdar oluyor boynunu sıkıp boarsanız murdar oluyor. Kafasına küt diye vurur, öldürürseniz murdar oluyor. Efendim bu çeşit şeyler yenilmiyor. Öldürüşün, yani hayvanın etinin hazırlanışının şekli önemlidir. Eğer kanı akıtılmadan efendim vurularak vesaire yollarıyla e, öldürülmüşse o zaman o da yenmez. Burada soruyu güzel sormuş soran arkadaşımız. Gayrimüslim'in kestiği et yenilebilir. Gayrimüslimlerin ehli kitap olanlarının kestiği et yenilebilir. Ama ehli kitap olmayanların kestiği yenmez. Hintliyse yenmez. Budistse yenmez. Efendim bilmem Çinli ise yenmez. Japonsa yenmez. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. İsmim Ali Türkmanoğlu. Erlangın'dan geliyorum. Yüksek lisans yapıyorum Erlangın Üniversitesi'nde. Ee, bulunduğumuz çevrede tabii geçtiğimiz zamanlardan kalan belli kalıntılar var. Bu vesileyle siyasi bir ortamın içerisindeyiz bugünlerde. Ben şahsen zor bir durumla baş başa kaldım. Hocamı da burada Baş başayken kendimiz zannik diğer arkadaşların da böyle zor durumlar olduğunu tahmin ediyorum. Ee, bir yere uğradığımız zaman dedi ki gel bakayım buraya ne yaptı senin hocan? Ne yaptı? Bak şunlar şunlar şunlar haberin var mı? Bilmiyorum dedim. Şimdi hocamız buradayken bütün arkadaşlarımız kardeşlerimiz de sıkışmasınlar. Başka insanlara da tasavvufi bir cevap versinler diye ben hocama soruyorum. Biz neredeyiz hocam, ne yapacağız? Yani kendimize sorular soruyoruz. Siz neredesiniz? Hocanız ne yapıyor? Ne yapacak? Kimi destekliyorsunuz? şeklinde şeyler söleniyor. Herkes kendi başına kalıyor. Bir takım şeyler söylüyor. Söylediğimiz şahsi olarak söylediğimiz şeyler cemaate de cemaate de mal olabiliyor. İyilik yapalım derken belki cemaate kötülük de yapmış oluyoruz. Teşekkür ederim Ali kardeşimize. Biz Müslümanların politikayla ilgilenmesi gerektiğini söylüyoruz. Bizim tekkemizin içinden çıkmıştır. Nizam Partisi, Selamet Partisi ve en yüksek mertebesinden en aşağıya kadar çalışmak, çalışmışlardır. Halen de onların uzantısı olan Refah Partisi'nin içinde ve üstünde milletvekilleri arasında, adayların arasında ve şu anda milletvekili olanların arasında efendim ve teşkilatlarda çalışanların arasında bizim ihvanımız kardeşlerimiz, bizim de münasebetleri iyi olan kardeşlerimiz vardır. Bizimle münasebetlerinde benim kendilerine kırıldığım kimseler vardır. Çünkü onlar tasavvufi kaydeleri çiğnemişlerdir. Efendim tasavvufi bakımdan suçludurma düşmüşlerdir. Ama bizimle münasebetlerini efendim ölçü içinde, edep ve e, tasavvuf ve din ve şey dairesi içinde, efendim şeriat dairesi içinde götüren kardeşlerimiz de vardır. Biz esas itibariyle eee Yönetime Müslümanın hakim olması gerektiğini çok kesin olarak söylüyoruz ve kardeşlerimize geçtiğimiz seçimlerde de daima çok net olarak söyledik. Çekinmeden, sakınmadan, dobra dobra efendim söyledik ve bütün kardeşlerimizi çalıştırdık daha önceki seçimlerde. Burada şu anda sıralarda oturan kardeşler görüyorum. Bunların bir kısmı efendim siyasi çalışmaların içinde diğer diğer gezmiş çalışmışlardır. Benim damadım çalışmıştır, biz çalışmışızdır, kendimiz çalışmışızdır. Yani gaye İslam'a hizmet etmek olduğu için, İslam'a hizmetin olduğu her yerde varız. Yanlışlık olduğu zaman yanlışlıkları söylüyoruz. Yanlışlıklardan birisi uzun yıllar efendim mesela Müslümanların oy potansiyeli düşürülmüştü. %7, altıya düşmüştü. Efendim biz o zaman bir çıkış yaptık. Etrafında kimse kalmadığı halde particilerin o zaman biz destekliyorken yani bir taraftan destekledik bir taraftan da dedik ki bakın Müslümanların Türkiye'deki oy potansiyeli %7, onda %6 değildir. Daha yüksektir. Sizin kusurunuz var. Bu işin düzelmesi lazım. Bu iş için düzeltilmesi Olmazsa, hatta ben bir parti kurmayı bile düşünüyorum dedim. Çünkü beceremiyorsunuz. Çünkü Müslümanların oy potansiyeli %99 Müslüman olan bir ülkede 7-10'da adlı değildir dedik. Bu, e, tabii açıkça söyledim ben bunu. Mesela Ahmet Tekdal bilir bu işi. 1987'de söyledi. Bak bunun böyle olmaması lazım diye. Aman hocam ayrı bir parti kurma gelin burada beraberce çalışalım filan dendi. Biz yine tabi desteklemeye vesaireye devam ettik. <gülüyor> yani her yönden. Fakat oradan bir vefasızlık ve bir kalleşlik gördük biz. Yani şeyden partide bize karşı bir negatif tavır sergilenmeye başlandı. Ve biz bunu muhtelif yerlerde söyledik. Mesela adam diyor ki ben diyor İskenderpaşa Camii'ne gideceğim diyor İzmit'te. Git ama bizim casusumuz olarak gideceksin. Ya İskenderpaşa e, yani senden ayrı bir şey mi Selim? Patronun seni içinden bu göreve göndermiş ana teşkilat. Yani ne demek casus olarak gideceğim? Benim ihvanım bana gelip casusluk mu yapacak? Ve bir birtakım bölge temsilcileri abuk sabuk tasavvuf aleyhde konuşuyor. E, ya biz bunu Din namına, tasavvuf namına hizmet yapacağız diye çıktık. Bu tasavvuf alethdarlarıyla her yerde mücadele ediyoruz. Radikal Müslüman diye, Vehhabi diye, efendim bilmem ne diye. Bu nereden çıkıyor? Hocam bir işte şey sen onun kusuruna bakma. O yalnız bir insandır, tek bir örnektir. İşte biz ona söylüyoruz da, nasyan ediyoruz da filan. Yani e, dini bakımda yala, yanlış şeyler söyleme e, tarzında. Ondan sonra Ada pazarında bir acayip olayla karşılaştık. Partiden gönderilen şeyler, kasetler, kasetlerin içinde bizim aleyhimize ifadeler. Aaa elin aptalı ben miyim ben bir tarafta hizmet ediyorum, bütün efendim kardeşlerim koşturuyorlar seçimlerde Cevat Ayhan'ın seçilmesi için falan, canın seçilmesi için bilmem ne bilmem ne. Parti bakıyoruz bizim aleyhimize kaset eğitim şeyi, kendi elemanlarını eğitmek için bizim aleyhimize kasetler okutturuyor, dinlettiriyor parti merkezlerinde. Beyninden vurulmuşa dönmüş kardeşlerimiz, ''Hocam bak biz nasıl çalışıyoruz şunların yaptıklarına bak, o kasetler bende mahfuz.'' Yani biz böyle hıyanetler ve vefasızlıklar ve kalleşlikler gördük, biz lehde çalışırken. Ama bizim gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak olduğundan biz bunlara cevap vermedik. Yalnız yani yanlışlıkları söyledik, fakat bunlarla böyle şey bir mücadeleye girmedik. O tarzda devam etti. Kardeşlerimiz bize soruyorlar. Mesela geçen gün birisi çok taze, tat taze bir şey soruyor. Hocam ben e, partide çalışıyorum. Çalışmaya devam edeyim mi? Evet. Dün veya bugün birisi sordu. Ben falan yerde görevliyim. Devam edeyim mi? Evet. Yani ben e, devam etme demiyorum. Ama politikada bize hıyanet edilmiştir. Bir. Kalleşlik yapılmıştır. İki, net. Bunun misalleri çok. Dosya, dosya var yanımda, bantlar var. Okutabilirim, gösterebilirim. Siz de bilirsiniz. Bana söylemediğiniz şeyleri bilirsiniz. Burada bu hocanın başı kesilmesi lazımdır denmiştir. Ölümüne fetva verilmiştir. efendim. Bu kalleşlikleri biliyorsunuz. Biz bunların hiçbirini aldırmadık. Mahkeme-i kübrada sorumlulara hesap sormak, davacı olmak, hakkımız baki olmak üzere şey yapmadık. Bunlarla mücadeleye düşmedik. tenezül etmedik. Bize Flash TV'den, Star TV'den, in, efendim bilmem Show TV'den, Hürriyet'ten bilmemlerden, bilmemlerden çok müracaatlar geldi. Şeyde, belediye seçimlerinin olduğu zamandan önce. Yani bizim böyle Parti yöneticilerinin kardeşliklerine karşı kırgınlığımız olması dolayısıyla biliyorlar ya, bizim özel bir tavrımızın olduğunu ortaya koymak istediler. Biz o zaman hiçbir televizyona çıkmadık. Hiçbir belaya vermedik. Neden? Maksatları belli. Yani bizi birbirimizle dövüştürüp, Müslümanların başarısını kısıtlamak istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyiz dedik. Hiçbirine şey yapmadık. İskender Paşa da, hocam üç gündür ben burada bekliyorum dedi bir tanesi Flash TV'nin adamı, sizle mutlaka mülakat yapacağım. Bunu yapmadık. Yani eğer böyle bir şeyler yapsaydık partinin her yerinden vurup geçerdik. Ee, yani haksızlıklarını söylerdik, delil gösterildik, kıyamet kopardı, bir şeyler olurdu. Biz bunlara girişmedik. Neden? Parti, iki sebepten Bir, partinin aşağısında yukarısında zaten sevdiğimiz, zaten bize muhabbet eden insanlar var. Bir de muhabbet etmeyenleri var, eh yani ben şimdi şurada bir kalabalık var, hepsini makineli tüfek ateşine mi tutayım, İçinde dostlarım dostlarımda olan, bir tanesinin hatırı için ben gene yapmam, yani bir tane kardeşim olsa orada gene şey yapmam. <gülüyor> Onun için biz böyle şeylere girişmedik, hala da girişmiyoruz, yani ben e, Milli Gazetenin yazılarını takip ediyorum, yazarların havasını, kafasını takip ediyorum, yazdıkları yazılarını takip ediyorum, gülüp geçiyorum. Her şeye cevap vermiyorum, yaptıkları her e, efendim Hinoğlu, Hinli bir şey demiyorum. E, şeyi de efendim, e, seçimlerdeki başarılarını da gölgelemek etmek istemiyorum. Ama mesela bir yazı yazdım en son yazımda, şunu sordum. Yani niye e, Müslüman ve mütedeyyin olduğu halde Büyük Birlik Partisi'ni e, reddettiniz, niye almadınız? Daha önceki seçimde ittifak yaptığınızda hepiniz istifade etmediniz mi? Sizin bu meclisteki milletvekili sayısının normalden fazla olduğu, ittifaktan dolayı olduğu gün gibi aşikar değil mi? Bugün kaç milletvekili var? 40 küsür. Bunlar ittifaksız girselerdi bunu alabilecekler miydi? Alamayacaklardı. Başarı kazanamayacaklardı. İttifakın faydası var. Bir önceki Genel seçimde faydasını gördüler, Kayseri 7-0 götürdüler. Öyle değil mi? Abdullah Gül filan öyle seçilmedi mi? Bunlar gün gibi aşikar. Şimdi geleni biz tek başımıza iktidar olacağız. Tek başına iktidar olamazsın. En büyük parti olursun, gene sana vermezler. Gene başka oyunlar çevirirler. Çünkü adamlar söylüyor, yazıyor, çiziyor. Görmüyor musun? Müslüman kazanırsa vermeyiz de asarız da keseriz. Cezayir'deki gibi yaparız demek istiyorlar. Yaparlar, yapamazlar. Ayrı mesele. Ama yani ne yapman lazım? İttifak yapman lazım. Yani Muhsin'de ne kö kötülük var, ne kusur var? Muhsin, efendim e, milliyetçi, muhafazakar, müddeyin bir insan. E, daha önceki seçimde ittifak yaptınız, her taraf istifade etti. Bugün de Bugünkü seçim kanununa göre durum nasıldır? Şöyle söyleniyor. Mesela şu partiyle falanca parti. Tornanları şeyleri alalım ama rakamları bilmediğim için takribi söyleyeceğim. Efendim Refah Partisi'yle efendim Büyük Birlik Partisi mesela. Bu ikisi ittifak yapsa Refahın aldığı oylar %16,5 ve %17 mesela yani belki 3 aşağı 5 yukarı olabilir ötekilerin aldığı %1,5 %2,5 toplarsak %19 eder. Ayrı ayrı girdikleri zaman böyle böyle alanlar toplarsak %19 eder. Birleştikleri zaman %19 almıyorlar. Ne alıyorlar? %24 alıyorlar. Yani buna sinerjik etki deniliyor. Sinerjik etki ne demek? Birbirini e, yükseltici etkisi oluyor. Matematik olarak toplanma sonucu çıkmıyor, sinerjik etki oluyor. İkisi bir araya geldiği zaman teveccüh daha çok oluyor. E, ara oyların birikmesinden dolayı daha fazla kar sağlanıyor. Mesela 25 milletvekili daha fazla çıkıyor. Bu 25 milletvekilinin 8 tanesi bir tarafa olsa, Efendim, geriye efendim 15 tanesi de bir tarafa kalan. E bunlar e, bedavadan bir ekleme, yani bir araya gelmenin bereketi. Bunlar hayal mi değil? Hayır, hesap işi, matematik hesap işi. Misali var mı var? Daha önceki seçimde böyle olmuştu. Şimdi durum böyleyken şey yapmıyor. Efendim, e, bu ittifakı yapmıyor. Bunu niye yapmıyorsunuz? Bunun vebali vardır diye dedim. Çünkü bu bir yanlışlık. Yani e, sen de bir zamanlar azınlık bir partiydin. Ahım bir şey değildin ki. Sonra sonra arttı birazcık şeyin. Ne oluyor? İşte bu da Müslüman namazlı, niyazlı bir insan. Buna birleş, sinerjik etki olsun, faydan daha fazla olsun. Yapmadı. Korkut Özal ve e, şu anda Arap'ta olan Cemil Çiçekler vesaire vesaire vesaire. Hasan Kalyoncu diye bir kalpenin sahibi var. O gitmiş. Parti yetkilileriyle konuşmuş. Bakın demiş. Yani halkın teveccühünün artması için bir takım değişiklikler yapmak lazım. Bir takım şeyleri, hataları bırakmak lazım. Gelin değişikliği yapalım. Dükkanı yenileyelim. Vitrini yenileyelim. Demiş. Ben uzaktan duyuyorum. Siz de uzaktan duymuşsunuzdur. Yani duyduğumuz şeyleri tekrarlıyoruz. Birbirimize hatırlatıyoruz. <gülüyor> geldiler, gittiler, geldiler, gittiler, geldiler, gittiler. Efendim sonunda e, şey grup halinde gelecekti. Özel. grup halinde girecekti. Cemil Çiçekler, bilmem kimler, bilmem kimler, bilmem kimlerle efendim, partiye bir grup halinde girecekti. Kabul etmediler. E niye kabul etmiyorsun? Yani Türk Özal'ı Korkut Özal'ı niye kabul etmiyorsun? Efendim işte onun size söyleyemediğimiz şu kusur var bu kusur var hıkta mıkta. Peki öteki aldıklarınızın hepsi şarkıcıdan türkücüden yani hepsi ondan daha müstin insanlar. Oy arttırmak için saçı başı açık insanları alıyorsunuz da yani buna gelince bir şey oluyor, bak bu kaç milletvekiliyle gelecekti, kaç sene önce? Kaç milletvekiliyle gelecekti, partide bir efendim, e, artma olacaktı. Yapmadılar. E, Büyük Birlik Partisi e, bizim gönlümüz şeyle diyor, Rafa Partisi'yle diyor, bizim idealimiz onlar diyor, yapmadılar, yapsalardı e, onlardan bir fayda sağlayacaktı. Şimdi bunların hepsi politikada yanlış işlerdir. Tasavvaufa uymayan işlerdir, bencilci işlerdir. Bunlar olmaması lazım. Bunlar olmasa sonuç daha güzel olur. Dikkat edilirse biz sonucun daha güzel olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Onlar da hayır diyorlar, benim dediğim olacak. Niye dayandırıyor? Ben diyor emiri kebirim, cihad emiriyim, benim dediğim olacak. Efendim yanlış yapıyor. Yanlış yaptığı için belki bencillik yapıyor. Belki ben dediği için oluyor. Ben demese, beraberce biz dese daha güzel sonuç olacak. İşi de şeye dayandırıyor. Beyata dayandırıyor. Herkes bana beyat edecek. Onun beyat etmeye, beyat edilmeye selahiyeti yok. Selahiyeti yok. Selahiyeti olmadan beyat alıyor. Beyatlı kimseye de söz göz açtırmıyor, söz söyletilmiyor. Benim dediğimi yapacaksın diyor. Söz vermiş, şu şu şu mille, e, üniversite hocalarını istifa et demiş görevinden. İstifade ettirmiş. İrfan Gündüz, efendim, Raşit Küçük, aday göstermedi. Aday, aday listesinde yok. E, Bitlis, kökten istifa etti. Şimdi yani, Bitlis'teki Teşkilat bütünüyle şey yaptı, tabi bunlar efendim işin cilveleridir, olur mu olur filan denilebilir ama e, ana zihniyetten kaynaklanıyorsa bazı şeyler, Ana zihniyetten kaynaklanıyorsa o zaman olmaz. Biz bu ana zihniyetteki genel kusur olarak istişaresizliği gördüğümüz için dedik ki bak şura önemlidir, istişare önemlidir, istişare yapın. Tek bir kimse böyle başına, kendi başına buyurup bütün partilleri parmanda oynatmasın dedik. Tabii bu, bundan sarsıldılar biraz. Yani biz şeye karşı... Ben cihat emiriyim, benim dediğim budur. Sözüne karşı dedik ki, istişare var, Peygamber Efendimiz bile istişare etmiş, istişare edeceksiniz dedik. Efendim bundan sarsıldılar, göstermelik bir e, il ilçe istişare heyetleri, meyetleri filan dediler ama istişare sonuç var, vermiyor, söz dinlemiyor, diktatörlük yürüyor, astı astı kestiği kestik gidiyor iş. Ondan e, bir takım zararlar oluyor. Biz zararların olmamasını esas alıyoruz. Onu, ona e, gayret ediyoruz. Ve yapılan yanlışlar varsa onları düzeltmeye çalışıyoruz. Tabi şeyde de seçimlerde de mutlaka oy kullanabilecek kardeşlerimiz gidecekler, oylarını kullanacaklardır. Efendim, nereye kullanmaları gerektiğini de biz genel ölçü şöyle veriyoruz. Sevaplı olan ölçü şöyle veriyoruz. Hangi bölgedeyseniz Trabzon'dasınız, Samsun'dasınız, Çorum'dasınız, listesiniz O bölgenin mütedeyyin uleması, eşrafı, ayağını ile toplanacaksınız. Dindar. Takva ehli insanlarıyla toplanacaksınız. Diyeceksiniz ki, kimi destekleyelim? Konuşulacak, istişare yapılacak. Bakarsın bir bağımsız desteklenebilir. Biliyorsunuz partinin başkanı ilk önce bağımsız olarak şey yapmıştı. Ben hatırlıyorum, Ankara'da hiç seçilme şansı olmadığı halde bağımsız Osman Kirışçı oldu çıkmıştı. Osman Kirışçı oldu. Ben şeyden tanırım, efendim. Yükselişten tanırım, efendim. Bağımsız İslam namına çıkmıştı. Biz oyumuz günah olmasın sevap olsun diye trak ona verdik. Yani hiçbir yere vermedik o zaman. Herkes de başka yerdeki bağımsızlara verdi de partinin bugünkü başkanı öylece ilk defa meclise öyle girebilmişti. Şimdi tabii istişare yapılacak. Bir bölgenin takva ehli insanları o bölgenin adaylarını inceleyecekler. Neden gerekiyor bu? Politik hesaplarla parti bazı istenmeyen kimseleri aday olarak ortaya koyuyor. Ben isim verebilirim. Birisi tabancasını çıkartmış şeye koymuş, masaya koymuş. Benim adım girecek demiş. Eski seçimlerde girmiş. Halbuki parti, partiye de faydası olmadı. Partinin başkanına da sonradan faydası olmadı. Efendim, ha, e, teşkilat da onu istemiyordu. Tabanca zorluğuyla şeye girmiş. Binane öyle partinin istediği falan olmayacak. Takva ehli insanlar toplanacaklar. Orada kimin seçilmesi gerektiğini kararlaştıracaklar. O seçilecek. Müzakere edecekler meseleyi. Tamam, şu parti uygundur. En Müslüman insanlar da. Tamam, onlar seçilsin. Onlar seçilecek. Ama neyle olacak bu sevap olması için? Tek şahıs belki doğruyu bulamaz. İstişare ile olacak. Onlar mallarını ortaya koydular. Efendim, halk da istişare yapacak. Hangi malın kaliteli olduğuna karar verecek, şey yapacak. İşin ee, şekli, genel şekli bu. Yani düşüne taşına, elini vicdanına koyarak dininin, imanının gereğini yapacağım. Şey bu. Ee, bu husustaki ana prensip bu. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Tabii ben esasında bu çeşit toplantılarda e, politik şeylere girmek istemiyorum. Ama bazen böyle bir soru soruluyor, bize cevabı veriyoruz. Ondan sonra ee, Olan oluyor. Ne yapalım? Yani soruya da cevap vermek gerekiyor. Çünkü gerçekten canlı bir mesele. Buyurun. <gülüyor> 12-30'da 30 Sene 5 var şu anda. Yemek kaçta? Yemek, önce namaz, 1-i namaz. Yani, e, Şimdi namaza gitmemiz lazım ki bir içerik çıkaralım. şimdi namaza e, ilerimiz gerekiyor. Bir içerik tekrar amacı bitmesi gerekiyor. Selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben yine kendi konumuza dönmek istiyorum. Önemli bir Şimdi kardeşlerimiz kurmuşlar bir dernek. Ben diyorum ki bu kurulmuş olan derneğin üzerine resmi bir bankada bir hesap açtırılsın ve Almanya'da misal diyelim ki 100 kardeşimiz buraya gönüllü olarak her ay 100 er deymark gönderse ayda 10.000 deymark yapar ki senede bu 120.000 deymark var ki bu en azından bir altyapı oluşturulur. Şimdi biz oradan burada mı olsun alınsın demekten ziyade önce altyapıyı biraz oluşturursak eğer istediğimiz yerden istediğimiz bir külliyeyi alabiliriz veyahut da herhangi bir müsait arsa bulursak Orada da istediğimiz şekilde yaptırma imkanı bulabiliriz. Teşekkür ederim. Arkadaşımızın e, sözleri bana şeyi hatırlattı. Böyle bir dernek kuruldu. Paralarda toplanmaya başlandı. Hesapta açıldı. Öyle değil mi Halis? Yani bir miktar parada toplandı olarak bir bazı Şüphe ederler diye ben resmi bir Şahıs üzerinden mi sanmıyorum. Şahıs üzerine bile olsa dernek oldu. Dernek. dernek. Yani böyle bir çalışma yapıldı var ee, bu çalışma. Evet. Sonra ee, şimdi bir dernek oldu. Bir de